95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ediyoruz. Ve yine bir iklim felaketleri programına başlıyoruz. Bu üst üste kaçıncı hafta oldu bilmiyorum. Eski bizim Ömer abi eski 10. yılda Açık Yeşil'in kitabını yaparken bütün geçmiş 500 programı taramıştık ya o dönemde. Evet, ee, evet. evet. O zamanki notlarıma baktım. Ya pek fazla böyle iklim felaketi konuşmuyormuşuz hani 2008'ler 10'lar yani arada konuşuyormuşuz ama böyle her hafta üst üste iklim felaketi konuşmak gerçekten yeni bir şey haline gelmeye başladı yani. Ve Hayır. maalesef de bu, burada kalacak gibi gözükmüyor. Devamının da geleceği. Çok çok ağır bir ortam var yani. Şu çok acayip. Konu. Yani şeyler e, hani felaketlerin boyutu da aşırı büyüyor. Yani burada da bir, ya mesela bu Libya'da yaşanan felaket, onunla başlayacağız tabii. E, geçen hafta konuştuğumuz Yunanistan sellerin devamı aslında. Yani aynı e, sistem, aynı fırtına sisteminde. Ve Bulgaristan'ında, evet. E tabii, yani bizde de oldu. Bulgaristan'da hatta İstanbul'da bile oldu. O aynı sistemin bir etkisi. Bu Daniel fırtınası dedikleri işte rüzgar şiddeti 85 kilometreye kadar varan bir, ya tam bir kasırga değil aslında bu. Bunu <gülüyor> hani e, kasırga diyorlar ama bu bir tür e, tropikal kasırgalara benzeyen e, deniz üstünde oluştuğu ve güçlendiği için de hani siklon olarak adlandırılabilecek böyle bir kasırga ile fırtına arası bir şey bu yaşanan. Ee, ama bu dönüp dolaşıp işte Libya'nın doğusunu vurunca ve Libya'da da anladığım kadarıyla vurduğu bölgede e, işte beş kent bingazi Merç, Beydas, Suse ve Derne kentlerini en çok etkiliyor ama özellikle Derne kenti <gülüyor> özel bir yer ve yani <gülüyor> çok affedersiniz bu ölü sayısının 10 bini e, ya geçecek olması ki en son Verilen sayı 5.300 yeni evet, e, sayı <gülüyor> 5.300 kişi ölmüş durumda ama 10.000'in 10 üzerinde kayıp var diyorlardı. Demek ki yani ölü sayısı 10.000'i 10 geçecek. E, bu kadar büyük bir şey olması biraz kentin kuruluşuyla da alakalıymış gibi görünüyor. E, bununla ilgili hem Guardian'da hem Anadolu Ajansı'nda e, detaylı bir haber vardı. Yani neden bu kadar büyük bir kayıp yaşandı? Diğer kentlerde de sel var ama Derne özellikle. Tabii e, yağış çok büyük bir kere Yani görülmemiş bir yağış geliyor bu Den Yıl Kırtınası ile beraber. Ama burası <gülüyor> bir vadiymiş. E, e, tam ortasından bir vadi geçiyor ve e, kentin büyük bir bölümü de vadinin aşağısında yer alıyormuş. Dolayısıyla... Sel suları vadiyi doldurduğu zaman, yağmur suları vadiyi doldurduğu zaman önce o e, kentin anladığım kadarıyla e, güneyinden kuzeyine doğru gelen bir eğim var. O eğimin altında kalan e, bölge suları altında kalıyor. Bunun üzerine e, zaten bu bölge bir sele açık bir vadi olduğu için o selleri engellemek için 1986 yılında iki tane baraj yapılmış. E, bu barajların nedeni sel sularını tutmak yani. Başka bir hani... Elektrik barajı falan değil, El Bilat ve Bu Mansur barajları ve e, zaten yetkililer de uyarıyormuş. Eğer çok büyük bir yağış olursa bu barajlar çökebilir. E, daha önce de e, çöktüğü olmuş galiba ve e, zaten sel sularıyla dolu olan vadiye bir de o suların yarattığı basınçla baraj duvarları patlayınca Eh, dehşet bir eh, sel ve binaların yıkılmasına neden olacak kadar şiddetli bir Zaten deprem sonrası görüntüsü falan var yani suyu görmezseniz eğer Derne'de 10 binin üzerinde insanın neredeyse sularla denize sürüklendiği bir felaket Evet denizde bulduk Bir de bu iki barajda e <gülüyor> Birinin en az birinin yıkılacağını söyleyen araştırmalar vardı. Ama ikisinin birden yıkılması da daha da vahameti kat ve kat arttırıyor tabii. Yani hiç bu kadar büyük bir e, yağışı beklemedikleri anlaşılıyor. E, mesela şeyle de eleştiriliyor yetkililer. Zaten burada bir biliyorsunuz hani yetki karmaşası da var bu bölge. Ee, iki, iki başlı bir devlet burası zaten. E, evet, e, Hafter'in e, kontrol altındaki bölgeler bölgeler buralar. E, burada. E, şeyi de, ya yani bu aslında biz bile e, iki, daha iki hafta önce e, modellerde bunu görmüş ve konuşuyorduk. Yani yani meteoroloji uzmanı olanlar tabi çok daha iyi görüyordur ama hani. Bunların artık açık yayınlandığı siteler var. Ya ben her gün bakıyorum işte. E, zaten bu Daniel denilen sistemin e, dönüp Yunanistan Yunanistan'dan birkaç gün Yunanistan'da kaldıktan sonra aşağı doğru inip güneye doğru inip Libya'yı vuracağı belli bir da İki hafta önce belli bir yer. Yani. Dolayısıyla buranın e, herhangi bir hazırlık yapmaması kentin boşaltılmamış olması da çok eleştiriliyor. Burada zaten kapasitede e, yönetim eksikliği de var, kapasite de çok e, kısıtlı falan. Bu aslında tam bir işte yıllardır konuştuğumuz dosen and damages meselesi yani kayıp ve zararlar meselesinin tam bir şeyi. Eğer sizin bulunduğunuz yer bu konularda erken uyarı sistemlerine sahip değilse, bilimin takip edildiği bir yönetim yoksa ve e, kent de doğru düzgün kurulmadıysa ya da e, iklim değişen iklim şartlarına uyumlu değilse diyelim En azından Aslında hani o se engellemek için bayağı bir iş yapmışlar baraj bile kurmuşlar ama değişen iklimi göz önüne e, almadık olmadık e, açık açık e, böyle olunca tabi kayıplar e, ve zararlar çok büyüyor bunun Hani bir maalesef Hani tek testlerler ya yani ders kitaplarına girecek bir örneğini e, yaşadık gibi görünüyor evet, maalesef de... Ben de bir ufak örnek vereyim. Dün günün sözü olarak da yaptık biz bunu açık radyoda. Ee, yani bir bırak bu Derna, Derna kentinde iki baraj birden yıkılınca e, kent işte en az o zaman dün daha en az iki bin insandı. Şimdi beş bin üç bu aşmış vaziyette. Derna'lı bir e, Derna nasıl okunuyor tam bilmiyorum bir kent sakini. Durumu şöyle anlatmış, işte bir patlama gibi bir şey oldu, infilak gibi diyor, kalktık ama çıkamadık evden korkudan. Ama güneş doğduktan sonra kapıyı açtık ve Derna sokaklarına çıktık ama baktık sokak yoktu diyor. Yani bundan daha vahim ne olabilir bilemiyorum daha iyi anlatan bir durum var. Çok, çok o, acı şeyler var, tanıklıklar var gerçekten de yani bir. Blogger'mış galiba. Onun mesela söyledikleri vardı. İşte kendisi sanırım ailesinden tek kurtulan e, evet. ve sularda yüzerek kurtulmuş ve hani her tarafından önümden arkamdan üstünden altından cesetler akıyordu diye e, anlatıyor. Evet. Ve şey de, mesela, yani, Sivil Havacılık Bakanı da şey demiş yani şehrin yüzde 25'i. Kesinlikle ortadan kalktı derken abartmıyorum. Pek çok binayı çöktü, gitti diyor. Evet, yani tam bir dediğim gibi deprem sonrası e, manzarası görünüyor. Bu e, fırtınanın ya da işte Medicaid'in denen tipi me, e, tropikal benzeri Siklon diyorlar buna. En hani, bilimsel ismi bu. E, bu şeyde Leipzig Üniversitesi'nde sürekli bu konularla ilgili e, özellikle iklim tahminleri yayınlayan bir ünlü bilimci vardır, Karsten Karsten Houstein nasıl okunuyorsa, ee, onun bir yorumu var. Yani diyor ki bu e, fırtına hakkında bir resmi bir atribüsyon e, bir atıp yapılamasa bile e, henüz e, her zamankinden daha şiddetli olduğu kesin ve bunda da net bir şekilde söyleyebiliriz ki Akdeniz deniz suyu sıcaklıklarının yüzey sıcaklıklarının e, yaz aylarında beklediğimizin çok üstünde olmasının kesinlikle bir rolü e, olduğunu söyleyebiliriz e, diyor. Ve daha sıcak sular işte bu önce Yunanistan sonra Libya üzerinde e, yıkma neden olan e, Daniel kasırgasını e, yakıt olarak beslemiştir diyor. Yani hem e, yağış yoğunluğunu yani yağan yağmur miktarını arttırması anlamında hem de aslında rüzgarın daha şiddetli olmasını sağlama anlamında Sıcak deniz suyun etkisi çok büyük. Zaten deniz suyun ne kadar sıcak olduğunu hani hep konuşuyoruz. Ee, hani bu yaz Akdeniz'de denize giren varsa herkes zaten fark etmiştir yani bir aşırı deniz suyu sıcaklığı söz konusu ee, evet. dünyada olduğu gibi. Ben de bu konuda iki şey ilave ediyoruz. Bir tanesi bilmak Guayer, bu volkanolog ve bu konuları yakından takip eden profesör. Yani tamamen bu kıyamet seviyesinde diyor Libya'daki Daniel'in Twitter hesabından yazmış ya da X hesabından. 5200 kişinin öldüğünü hafta sonunda ve daha binlercesinin kaybolduğunu söyledikten sonra da dünya liderleri... E ıslık başka tarafa bakmaya devam ediyorlar diyor <gülüyor> ve yeni fosil yakıt projelerini şey yapıyorlar sanki olmuyormuş gibi iklim yıkımı hiç olmuyormuş gibi diye Guardian'dan da bir yazıya da atıp yapmış bir de ikincisi tabii hiç konuşulmayan başka bir şey var Bildiğim kadarıyla sen Akdeniz'in ısınmasından bahsederken, büyük tehlikesinden, bildiğim kadarıyla Akkuyu'dan bahseden olmadı galiba. Halbuki planlar bekleniyor yani geliştirilmesi için nükleer santralin. Akdeniz'de evet. değil mi Akkuyu? Yani 30 derece e, deniz suyuyla nükleer santral soğutacaklar yani. E, evet bu yani dü dünya tarihinde ilk defa olacak herhalde başarılı. Vallahi Akdeniz kıyısında... E, nükleer santraller kapatıldı. Bir tane İspanya'da vardı. En son kalan bir reaktör. Galiba o da kapandı. Dolayısıyla Akkuyu tek olabilir şu anda. Yani açıldığında tek nükleer santral olacak galiba Akkuyu'niz. Dünyada Göreceğiz. tek. Yani, Göreceğiz. Evet. Göreceğiz. Ve bu sonra duramayacak tabii. Evet yani. Çok acayip. Bu arada Hiç şeye bakıyorum. E, climate Analyzer'e bakıyorum yine. Hani bugünkü durum ne diye. E, hani havalar biraz serinledi ya e, genel anlamda tabii sonbahar geliyor. Hani biz en sıcak günler bitti sanıyor olabiliriz fakat e, dün mesela e, normalden ki bunun normali her seferinde tekrarlıyorum 1979-2000 yani 19. yüzyıl değil 20. yüzyıl sonunu normal kabul eden bir e, şey bu model. E, o normalden bir derece daha sıcak e, dünya ortalaması e, daha işte 11 Eylül e, şeyi bu. E, datası. E, deniz suyu sıcaklıkları da e, aşırı sıcak gitmeye devam ediyor. Yani hava sıcaklıkları e, bütün ortalamalardan geçen seneden en sıcak sene olan 2016'dan kopmuş gidiyor. 24 Haziran'dan bu yana hiç aşağıya inmedi. E, uçuyor yani. Aynı şey e, yaklaşık Mayıs ayından hatta Mart'tan beri deniz suyu sıcaklıkları içinde geçerli. Deniz suyu sıcaklıkları da bütün dünya ortalaması yani kutuplar hariç ılıman e, bölgelerinin Sularındaki ortalama 21 derece e, civarında seyrederken işte Kuzey Atlantik iyice e, dehşet 25 derecenin üzerinde seyrediyor. Yani düşünün Kuzey Atlantik 25 derece ise yani İngiltere, Norveç açıklarından bahsediyoruz. Yani Akdeniz sizin durumunu düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi buradan şeye geçmek evet, istiyorum. Yani geçmeden şeyde... bir, bir şey daha söyleyeyim Tabii. lütfen. Bizim radyonun internet sitesinde, web sitesinde de her gün baktığımız bir iklim saati var. İşte yani küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin ısınmanın bir buçuk dereceyi, ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlama için önümüzde kalan vakit de 5 yıl 312 gün diye gösteriyor şu anda. Ondan bile önce olması ihtimalinden de bahseden yazılar çıkmaya başladı. Yani durum son derece kritik. E, bu arada e, bir şeyde ben ekleyeyim. E, bir sonraki konuya geçmeden e, League asırgası Atlantik'te çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu anda 185 kilometre rüzgar şiddeti var ama pazar günü ee, yine acayip bir yere e, Kanada'nın e, doğu kıyılarına vuracak. Yaklaşık da tebeye e yakın yerlere vuracak. E, gelecek hafta bunu konuşuyor olabiliriz. Yani şimdiden söyleyeyim, Pazar günü bir kasırgası vuruyor. Margo e, var bir de. Atlantik'te şu anda bir kasırga ama o herhalde karaya çıkmayacak. Ya da dönüp İngiltere'yi vurabilir. O öyle bir ihtimalle evet, var. Evet, evet. Ee, şimdi e, buradan Konuyla bağlantılı bir e, yazıyı hatırlatmak istiyorum. Ben aslında bu yazı geçen sene yayınlanmıştı. En son versiyonu Ağustos 2022'de yayınlanmıştı. E, şeyin, Carbon Brief'in 5. E, güncellemesini yaptığı, 2017'den beri yayınladığı iklim ile ilgili atribüsyon çalışmaları. Yani bunu tam nasıl... Ben de bilmiyorum. Atıf alamadım. diyorsun sen. Ben de ona katılıyorum. En yakın şey bu. Atıf, atıf mı demek lazım işte. Ya o da tam uymuyor ama. Uymuyor. Yani evet. iklim değişikliğinin bu yaşanan aşırı hava ve iklim olaylarının nasıl etkilediğine dair çalışmalar bunlar. Attribution çalışmaları. Attribution studies deniyor. Bunlar yaklaşık işte son 20 yıldır falan yapılan çalışmalar. Carbon Brief bunları sürekli derliyor. Yapılan bütün çalışmaları ama. Yani literatürdeki hem işte hakemli dergilerde yayınlanmış hem de hızlı yapılmış çalışmalar dahil hepsini derliyor. Bu 504 tane çalışma var bu en son yazıda. 2022'deki yazıda. Bu sene muhtemelen bunun günceli çıkar. Yine konuşuruz. Bunlardan 400 tanesi peer reviewed yani e, hakemli dergilerde yayınlanmış. Bir kısmı da daha böyle hızlı değerlendirmeler. Şimdi sıkı durun. Bu 504 e, aşırı hava ve iklim olayı ki bunlar şunlar aslında. Sıcak dalgaları, kuraklık, e, orman yangınları, seller. seller. Bir de e, çok fazla sayıda olmamakla birlikte e, kasırgalar falan da var ve başka bazı daha özel e, trendleri falan da bakılmış ama büyük bir çoğunluğu sıcak artısı orman yangını vesaire. Şimdi bunların e, bu 504 olaydan yüzde 71'i iklimde insan etkisiyle oluşan iklim değişikliğiyle daha olası ve daha şiddetli hale gelmiş olduğunu bulmuş çalışmalar. 504 olaydan yüzde 71'i yüzde dokuzu daha az olası. İklim değişikliği nedeniyle olasılığı azalmış e, olaylar tahmin edebileceğiniz gibi bunlar aşırı soğuklar. E, dolayısıyla e, bütün aşırı hava ve iklim olaylarının %80'inin yani bugün konuştuğumuz bu olayların rahatlıkla söyleyebiliriz ki 80'ini doğrudan doğruya iklim değişikliği ile ilişkili. İklim değişikliği olmasa olmazdı bu olaylar denmiyor bu çalışmalarda ama... İklim değişikliği bu ve insanların işte sergaz emisyonları, e, yaktığımız fosil yakıtlar vesaire, bu olayların olma olasılığını arttırıyor. Bazen %20 arttırıyor, bazen %90 arttırıyor, bazen %50 arttırıyor ve şiddetini arttırıyor. Geri kalan %20'sinin de herhangi bir ilgisi bulunmamış. Şimdi e, bu olaylar arasında iklim değişikliğiyle en yakından ilgili olan ee, yine tahmin edebileceğiniz gibi sıcak dalgaları, aşırı sıcaklar. %93'ü 152 olaya bakılmış. 152 aşırı sıcak olayının e, atribüsyonuna bakılmış. Ve %93'ü doğrudan doğruya e, hem olasılığı hem şiddeti artmış bulunmuş. 126 e, aşırı yağış ve sel olayının e, %56'sı. Yani bugün yaşadığımız Libya, Yunanistan selleri ya da Türkiye selleri gibi sellerin yarısından fazlası. Doğrudan doğruya iklim değişine bağlı ve incelenen 81 e, kuraklık olayının da yüzde 68 yani yine e, çok büyük bir kısmı e, kuraklığında iklim değişine bağlı olarak olasılığı artıyor. Bu şu demek, iklim değiştiği olmasaydı bunların görülme olasılığı çok daha e, düşecek anlamına geliyor. Burada e, bazı örnekler var. Mesela e, hızlı atribüsyon çalışmaları yapılmaya başlandı şimdi bazı projelerde. Yani hemen olay olur olmaz. Onun iklim değişikliğine bağlı olup olmadığına bakıyorlar. Bunlardan e, bir tanesi 2016'da Avustralya'daki bu büyük mercan resimlerinin e, ağarması olayının olasılığının iklim değişikliği de 175 kez arttı. E, 2021 Mart ayında da e, Kyoto'da, Japonya'nın Kyoto kentindeki Kiraz ağaçlarının erken, e, çok erken, aşırı derecede erken çiçeklenmesi olayının da yine iklim değişikliğine 15 kat arttığı bulunmuş. Mesela bunlar çok büyük e, etkiler. Evet, Bazı olaylarda e, olmasaydı, iklim değişikliği olmasaydı görülmesi imkansız olan e, olaylar olarak e, adlandırılıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu, e, bu tür olaylar büyük bir çoğunluğu aşırı sıcaklar ya da sıcak dalgalar. Örneğin 2020'deki Sibirya sıcak dalgası bu. Hatırlar dinleyicilerimiz. Aktik bölgede 38.6 derece ölçülmüştü o zaman bir yerde. İşte o mesela iklim değiştiği olmasaydı imkansızdı deniyor. Ya da Pasifik'te 2021'de bu Kanada'nın batısında bir yerde 49.6 derece ölçülmüştü ya. Litondu galiba kendinin adı. Yanlış hatırlamıyorsam. O evet, ısı kubbesi. Isı kubbesi olayı. O da mesela... E, imkansız yani iklim değişikliği olmasaydı onun olması imkansız çıkıyor. Ya da 2021'de ki e, Avrupa'daki rekor düzeydeki e, aşırı sıcaklarda yine iklim değişikliği olmasaydı olmazdı, olamazdı diye çıkıyor. E, dolayısıyla bunu da şöyle bir şeyle e, anlatıyorlar bilim insanları. Hani bir sporcuya e, steroid yüklediğiniz zaman e, hani hormonu ne deniyordu hormon, onlara? Hormon. Hormon, ha, evet. hormon kullanıyor ya sporcular. İşte bu sporcunun diyelim diyor işte atış yüzdesi yüzde yirmi artıyorsa başarısı yüzde yirmi artıyorsa. Doping o... yani. Ha, doping. Ha. Doping yapan bir sporcunun atış yüzdesi başarısı yüzde yirmi artıyorsa siz o yüzde yirminin ne kadarının e, dopinge bağlı olduğunu söyleyemezsiniz. Ama bütün diğer faktörler sabit kaldıysa sporcunun antrenmanı diğer faktörler psikolojisi bilmem nesi sabit kaldığı takdirde o %20 e, o doping, dopinge bağlıdır. İşte burada da diyorlar aynı şekilde e, bu olayların bu kadar artması e, başka her şey sabit kaldığı takdirde iklim değişikliğine bağlıdır. Olduğu sonucu çıkar diyorlar. Bu e, önemli bir çalışma. Hatta bir tane de bazı çalışmalarda da şeye bakmaya başlamışlar artık. Yani mesela e, bir e, Harvey kasırgasında 67 şey e, Harvey kasırgasında oluşan maddi hasarın ne kadarı iklim değişimine bağlı bunu bile hesaplıyorlar. E, %75'i Harvey kasırgasındaki hasarın iklim değişine bağlı olarak ortaya çıkmış. 67 milyar dolarlık bir kısmı diye hesaplamışlar ya da işte bir sıcak dalgasındaki ölümlerin ne kadarı iklim değişine bağlı onda da işte yine %70'lerin üzerindeki bir kısmının iklim değişine bağlı olduğunu hesaplayabiliyorlar. Bunlar hem e, bu işin bilimi açısından e, önemli, hem de mahkemeler açısından önemli. Çünkü siz mesela, şimdi Derna kentinde halk mahkemeye gitse şimdi mesela, dese ki yönetim bizi, gerçi orada da öyle bir yönetim yok ama, hani e, yönetim gerekli önlemleri almadığı için bunları mahkemeye veriyorum dese, bu olayın iklim değişimine bağlı olduğunu e, e, kanıtlayan bir rapor, e, herhalde e, kanıt olarak çok işe yarayacaktır. Dolayısıyla bu atribasyon çalışmaları e, mahkemelerde de kullanılmaya başlayabilir, diyebiliriz. Evet. evet. Yani iklim krizini konu alan ilk e, senin yaptığın söyleşi de e, kitap olarak çıkarttığımız bin, 2007 miydi? Evet. 2007. E, yeni şey var mı peki? Bu şimdi yeni küresel bir soğuma şahına gireceğimizi söyleyen. <gülüyor> raporlara yer veriliyor Soğuma, mi? Soğuma diyen de vardır ama en çok benim Twitter'da falan gördüğüm küresel ısınma diye bir şey yok Türkiye için söylüyorum. Yani dünyada da var tabii ama Türkiye'de bu yeni bir birileri türedi. Yani nasıl yani bir şey türedi mi? E, belli bekliyordum evet. ben de zaten. Çünkü yeniden bu inkar dalgasının yönetileceğini ve sosyal medyada büyük bir kampanya başlayacağını söyleyen önemli bir iki makaleye rastladım ve hiç şaşırmadım yani sen şimdi sen duymamıştın biraz, ama. Biraz işte bu Amerika'daki şeyi falan izleyen insanlar olabilir. Amerika'daki bu tür yazıları izleyenler olabilir. Bilemiyorum. Biraz işte bu aşı karşıtlığıyla falan bağlantılı genel bir bilim karşıtlığının bir görünümü olabilir. Böyle bir e, hikaye ama e, ama bence hala en e, tehlikeli olan e, bu e, iklim değişikliği var ama işte bunlar e, iklim ne alakası var bunlar işte yanlış kentleşmeden oluyor falan diyenler bence daha tehlikeli çünkü onlar aslında kamuoyu görüşünü domine ediyor şu anda iklim değişikliğinden mümkün olduğu kadar daha doğrusu iklim değişikliğinden bahsetseler de. Fosil yakıtlardan mümkün olduğu kadar bahsetmemesi asla, asla izleyen evet. bir e, uzman arkadaşlarımız var. E, neyi amaçladıklarını anlamıyorum ama vardır herhalde. Yani fosil yakıtlar demeden iklim değiştiği konuşmayı çok seviyorlar. Yani onlar bana daha tehlikeli geliyor açıkçası. Evet. Murat Türkeş'in, Profesör Murat Türkeş'in son ayrıntılı şey İrfan gazetede vardı çıkan pardon gazete duvarda değil şeyde artı gerçekte çıkan söyleşisi son derece kapsamlıydı yani korku filmlerini hiç aratmayacak bir döneme giriyoruz Türkiye olarak da dünya olarak da diye net olarak koyuyordu bilim insanının gözünden evet bugün açık yaşının sonuna geliyoruz kalan birkaç dakikamızda belki hepsini çalamayız ama Roger Waters'ın 80. yaş gününü kutlayalım aslında geçen haftaydı ama biz geçen hafta onu ...atlamak zorunda kaldık. E, Roger Waters'la bitirelim isterseniz bugün. E, Pink Floyd'un e, efsanevi e, ismi ama... ...daha sonra solo çalışmalarıyla da iyi biliniyor. Şimdi ben ondan ilk solo albümü olan... ...Pronce and of 1984 albümünden... ...hemen Final kattan bir sene sonra... ...tam da o çizginin devamı olan bir albümdür. Oradan bir şarkı seçtim. Roger Waters malum aynı zamanda çok önemli bir aktivist... Sözünü sakınmayan bir aktivist. Şimdi onun 80. yaş gününü kutlayalım. parçanın ismi 5.06 AM yani sabah 5.06 Every Stranger's Eyes. Gelecek hafta görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.